Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn Değerli müminler Hadis dersimize bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz konumuz cömertlikle ilgili hadisler olacak inşallah ezan vaktine kadar alabildiğimiz kadar hadis alacağız ve an Cabirin radıyallahu anhu قال ma su ile Resulullah <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve selleme şey en qat فَقَالَ لَا مُتَّفَقُنْ عليه. Cabir, Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla onu vermemezlik yapmamıştır. Asla hayır dememiştir. Kendisinden biri bir yardım istediğinde bir iyilik yapmasını kendisine sadaka vermesini yardım etmesini isterse ona asla hayır demezdi. Hiçbir zamanda Dememiştir Bu hadisi Buhari ve Müslim Rivayet etmektedir Kısaca Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Kendisinden bir şey istediğin, istendiğinde Hayır dediği asla vaki Olmamıştır Asla hayır dememiştir Elinden geldiği kadar o isteyenlerin isteklerini yerine getirmiştir. İkinci hadis-i şerifimiz: "Ve en Ebi Hurayra'ta radıyallahu anhu قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما Allahumme a'ti munfiqan khalafa. Ve يقول الاخر Allahumme a'ti mumsikan talafa muttafaqun alayh. Ebu Hurayra radıyallahu anhu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyuruyor. Ma min yommin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan Hiçbir gün yoktur ki iki melek iki melek yeryüzüne inmemiş olsun. Ve şöyle dememiş olsun. Fe yaqulu bu iki melekten biri şöyle dememiş olsun yani şöyle der Allahümme a'ti munfikan Allah yolunda senin yolunda malını infak edene sen daha çok ver onun verdiği malın yerini doldur daha fazlasıyla doldur bereketlendir malını der Allahümme a'ti ve yekulul akharu Diğer melek de der ki: Allahümme a'ti mumsakan telefe. Allah'ım cimrilik yapan, malını tutan, infak etmeyenin malını da telef et. <gülüyor> bu şekilde dua eder iki melek bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 3. hadisi şerifimiz: Wa anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala قال رسول قال الله تعالى انفق يا ابن ادم فينفق Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki Allah şöyle buyurur der Ey Adem oğlu infak et ki sana da infak edilsin Ey Adem oğlu malını infak et ki sana da infak edilsin Allah da sana infak etsin Allah yani sen yardım et ki insanlara Allah da sana yardım etsin Manasunda Bu hadis şerif Yine bu tabi dünyada da düşünülebilir Bir insan Var gününde iyi gününde malını infak ederse Dar güne düştüğü zaman da kendisine infak edenler olur bu şekilde de düşünebiliriz. İşin ahiret ahireti de düşünürsek, yani dünyada bir fakir fakirin fukaranın ihtiyacını giderirsen, Allah da ahirette senin bir ihtiyacını giderir. Evet. Değerli kardeşlerim dördüncü hadis şerifimiz. Wa an Abdullah bin Amr bin Al As. رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ, وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah dan gelen hadis-i şerifte şöyle bir adamın şöyle sorduğu ifade ediliyor peygamberimize enne racülen se'ele rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi Allah'ın rasulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu eyyül islami hayır. Hangi İslam daha hayırlıdır? Yani İslam'ı nasıl yaşarsak, nasıl anlarsak bizim hakkımızda hayırlı olur. Veya nasıl algılarsak, nasıl yaşarsak işte gerçekten o İslam, gerçek İslam'dır, güzel İslam odur. Bu şekilde soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, tut'imut da'ame, fakire fukaraya, akrabaya, komşuya. İkram et diyor. Yedir onları. Onları yedir. Onlara yemek ikramında bulun. Açların karınlarını doyur. Miskinlere yardım et. fakir fukaraya yardım et. Yetime yardım et. Ac insana yardım et diyor. Bakınız. İslamımızın hayırlı olması için bizim yapmamız gereken en öncelikli iş Allah'ın yeryüzünde bir imtihan vesilesi olarak fakir halde yaratmış olduğu fakir ailelerde yaratmış olduğu veya hayatlarının bir döneminde fakir olarak yaşatmış olduğu insanlara bizim yardım etmemiz. Eğer yardım edersek işte o takdirde İslam'ımız, Müslümanlığımız güzel olacaktır. O, o gün yani başımızda mesela şu anda hem etrafımızda fakir fukara insanlar var hem de dışarıdan gelen fakir insanlar var. Özellikle Irak, Suriye gibi güvenliği olmayan Ülkelerden Ülkemize göç etmek zorunda kalmış Orada Hali vakti yerindeyken Evi Arsası, tarlası, bahçesi, arabası Her şeyi var iken ev Başlarına Yağan bombalar yüzünden Evleri başlarına yıkılmış Birçok insanlar akrabalar, çocuklar Komşular o bombaların altında can vermişler. Geri kalanlar da canlarını kurtarmak için orada ne varsa malını mülkünü bırakıp komşu ülkelere sığınmışlar. Bugün Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz gidip de Yunanistan'a sığınamıyor. Veya Bulgaristan'a sığınamıyor. Çünkü neden? Onlar kabul etmiyorlar. Ölüm bana ne? Bize ne? Ama bizler onlar bizim Müslüman kardeşimiz, din kardeşimiz. Biz, innemel mu'minûne ihvah, muhakkak ki mü'minler kardeştir. Ancak mü'minler kardeştir. Ee, ayet-i kerimesinin sırrına mazhar olan insanlar, mü'minler olarak, inanan mü'minler olarak o kardeşlerimize sınırlarımızı açmışız. Ve bugün bir buçuk milyon Suriyeli mülteci Müslüman Halkımız tarafından Misafir edilmekte Onlara yardım edilmekte Ve Onları da Cami avlusunda gördüğümüz zaman Hani gocunmayalım Derelim yani, muhtaç Muhtaç Yani niye çalışmıyorsun niye etmiyorsun Tabi sorabiliriz ama her çalışmak isteyen de kardeşlerim iş bulamıyor hani. İş bulamıyor birden. Bugün birçok yerleşik vatandaşımız iş bulabiliyor mu? Hani icabında herkes kendine göre çalışabileceği bir iş bulamayabiliyor. Bulsa bile aile kalabalık bir kişinin çalıştığı diğer aile üyelerine yetmiyor. Dolayısıyla bu kardeşlerimizi hor görmeyelim. Yardım edelim. İslam'ımızın güzelliği için bunu yapalım. Ahirette Yüce Rabbimizin bizi bağışlaması, bizi affetmesi, bize orada ikram etmesi, dünyada ikram ettiğimiz gibi, ahirette de Yüce Rabbimizin cennet nimetleriyle bize ikram etmesi için bunlar birer kapıdır, fırsattır. Bunları değerlendirmek lazım. Değerleyip, boş çevirmeyin. Değerlendirmek lazım. Vermiş olduğumuz bal bizimdir. Cebimizdeki mal bizim değildir. Vermiş olduğumuz mal bizimdir. Allah rızası için mal verdiysin o bizim. Niye? Baki alemde bizimle gelecek olan mal odur. Cebindeki mal. Kefenin cebi yok. Orada bizde o mal. Öldüğümüz andan itibaren cebimizi boşaltıyorlar. Cep telefonumuzu dahi ne varsa alıyorlar. Alıyorlar. Kuruşuna kadar alıyorlar. Üzerimizde ne kadar mal, mülk varsa tapudan düşüyor. falan vefat etti. Kırmızı kalemimizin önüne çekiyorlar. Altına yazıyorlar vefat. Kırmızı kalem. Ne oldu? Geri. Varislere kaldı. Varislerde babasının malını ya babam vefat etti ben de onun malından Allah yolunda infak edeyim Diyen de vardır ama azdır yani Çoğu demez O yüzden hayat sahibi iken Bizler Malımızdan Allah rızası için infak etmemiz lazım Ki Bakmakla doyamadığımız o Mallarımız Ahirette bizimle olsun Yoksa başka olmaz Ahirete o mal nasıl gider Fakire fukaraya ikram edersin ihsanda bulunursun, itamda bulunursun, yedirirsin, yedirirsin insanları. Hı. Efendim, yoksula, fakire, fukara yardım edersin. Bu şekilde ahirete o mal gelir. Başka gelmez. Başka, hani deriz ki, ya bu kadar zenginiz. Şu mallar ahirette de bizim yanımızda olsa ne ala olur. Şu nimetler, şu bahçeler, şu efendim meyveler, sebzeler, tahıllar, Ahirette de yanımızda da olsa da ne iyi olur. Ahirete bunun gitme yolu sadece infaktır. Başka yok. İnfak. Allah yolunda infak ettiğin zaman gider. Başka gitmez. Veya sen öldükten sonra hayırlı bir oğlum bir kızın çıkar da ya babam çok iyi adamdı bunları bize bıraktı. Biz de biraz infak edelim. Biraz infak edelim bu mallardan da. Adam orada rahat etsin ya. Bu malı o kazandı, o bize miras bıraktı. O alın, onun alın teri bu. Diyen kaç tane evladınız çıkar? Kaç tane evladınız çıkar? Ya Bunu yapmamız lazım. E ne yapalım? Doğul, doğurdu. Doğ. Şimdi öyle nesiller var değerli kardeşlerim. Adam delikanlı olmuş. 18 yaşında, 20 yaşında. Baba para ver. Anne para ver. E oğlum git çalış. 18 yaşındasın, 20 yaşındasın. Çalışamaz. O işler bana göre değil. Ben zor işle çalışamam. <gülüyor> yok. Para ver. E yok. Doğurmasaydım. Bak. Çocuğun tedaviye bak ya. Doğurmasaydım. Ya, Günah mı işledik yani dünyaya gelmene sebep olduk diye? Günah mı işledik? Hata mı ettik? Allah bizi vesile kıldı dünyaya geldin yani senin annen baban bulu uçağına erene kadar sana bakmakla mükellef bulu uçağına erdikten sonra kendi rızkını kendin kazanman lazım analık babalık hakkı oraya kadar ondan sonrası yok bulu uçağına erdin tamam erkek oldun delikanlı oldun yiğit oldun gideceksin çalışacaksın ama neslimiz öyle bir hale geldi ki tembel. Çalışmıyor. Hala annesinden bekliyor, babasından bekliyor. Ver ver ver ver ver ver. Veriyorsun, yetiştiriyorsun, şımartıyorsun. Rahat etsin diye ona mal kazanıyorsun. Allah gecinden versin. Aniden öbür tarafa geçip göçtüğün zaman <gülüyor> mantık şu. Bana malından az veriyordu, çok vermiyordu, öldürdü, kurtulduk, şimdi ben o malı iyi harcarım." diyor adam. Nesillerimiz bu hale geldi. Avana adam diyor. O kadar malı var, parası var, küflendi parası diyor. Yemesini bilmedi, içmesini bilmedi ama geberdi gitti, ben şimdi diyor onun malını iyi harcarım. Benim kafam çalışıyor, onun kafası çalışmıyor. Ben şimdi o malı nasıl yer yerim, bilirim diyor. Nesillerimiz bu hale geldi yani. Böyle diyen insanlar var. O yüzden, bu manzaraları da düşünmek lazım. O duruma düşmeden önce malımızı Allah yolunda bir miktar, bir miktar hepsini değil, infak etmemiz lazım. Yani elimizde avucumuzda ne varsa verelim de daha sonra insanlara muhtaç mı olalım? Hayır hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey asla demiyoruz. Dediğimiz Ne? <gülüyor> Elimizde var, avcumuzda var, hamdolsun rızkımızda var, her şeyimiz var. Ama bir de fazla malımız var. Böyle artmış. O artan maldan Allah infak edin diyor. Kendi, helal lok Kendi lokmandan değil. Fazlalığın var elinde. Fazla. Bunu infak et. Niye? E, e şimdi komşusu aç yatarken tok yatan bizden değil. Peygamberin sonra. aç yatıyor diyelim ki. Öyle bir fakir insan var. Gideceksin efendim bir tencere yemek ve bir tabakta götür ne olacak ya? değil mi fakir hamdolsun şimdi pek de fakir yani etrafımızda hani görünmüyor yani öyle bir tabak yemeğe muhtaç bilmiyorum ben fark edemedim insanlar elhamdülillah bayağı bir iyi ama olanlar da vardır yani ihtiyacı olanlar da vardır şimdi bazı insanlar Ülkemizin misafir etmiş olduğu Bu fakir, muhtaç Ülkesi karışık durumda olan bu insanlara Kızıyorlar Niye geldiniz Defolun gidin diyen insanlar var Böyle Ya kardeşim de, Biz Kurtuluş Savaşı'nı yapan bir milletiz Biz Kurtuluş Savaşı'nda Benim dedem 8 sene savaşmış bir insandı Derdi ki biz atın tersinden arpayı çıkartıp Şöyle ufalar yerdik de yok O halleri geldi Biz o halleri yap O halde biz kurtuluş mücadelesini verirken Ta Afganistan'dan Hindistan'dan Arap ülkelerinden ülkemize yardımlar geldi Yardımlar geldi e bu, bu şuur bu kardeşlik Bilinci şuuru olmasa o yardımlar gelir mi Bize o yardımlar Sadece Müslüman kardeşlerimizden geldi. Suriye'den geldi. Irak'tan geldi. Değil mi? Afganistan, Pakistan, Hindistan Müslümanları. Buralardan. Kafkas Müslümanları. Oralardan geldi değerli kardeşlerim. O yüzden şimdi sıra bizde. Biz iyiyiz. Kardeşlerimiz sıkıntı durumunda. Biz onlara yardım etmemiz Müslümanlık görevimiz, insanlık görevimiz. Bunlar Hristiyan dahi olsa insanlık görevimiz onlara bakmak. Hristiyan dahi olsa. Çünkü Acın dini sorulmaz. Ac, ac insan ya, dini sorma ver, Yahudi olsun ver, Hristiyan olsun ver. Kaldı ki Müslüman kardeşin ya, yani. daha daha bir evladır ya. Yani. O yüzden malımızı bu konuda infak etmekten sakınmayalım. Biz bu konuyla im, imtihan oluyoruz, bunu bilelim. İnşallah gelecek dersimizde diğer hadis şeriflerden devam edeceğiz. Allah. Malını Allah yolunda infak eden müminlerden kılsın. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Aynen. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. El Fatiha.